2023, numaralı konu, müminlerin emiri Hazreti Ali'nin bir müneccime muhalefet etmesi, evet, misafir bin Avef bin Ahmır, Enbar'dan Nahrevan'a gitmek isteyen Hazreti Ali'ye, ey müminlerin emiri, sakın bu saatte yola çıkma, gündüzün şu üç saatinden birinde yola çık, dedi, Hazreti Ali, niçin, diye sorduğunda da, çünkü bu saatte çıkacak olursan hem sen ve hem de arkadaşların büyük belalara duçar olursunuz, eğer tavsiye ettiğim saatlerden birinde çıkarsan galip gelerek hedef ulaşır ve isteğini de elde edersin, karşılığını verdi, bunun üzerine Hazreti Ali, Hz. Peygamberin müneccimi olmadığı gibi ondan sonra da bizim müneccimimiz olamaz, peki sen şu atımın karnında ne bulunduğunu biliyor musun, buyurdu, onun, eğer hesap yapacak olursam bilirim, demesi üzerine de şunları söyledi, Kur'an seni yalanladığı halde bu sözüne kim inanabilir, senin sözlerine inanan kişi Kur'an'ı yalanlamış olur, çünkü Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır, şüphesiz ki kıyamada, İlhamet'in, ne zaman kopacağına dair, ilim ancak Allah katındadır, yağmuru, istediği yere istediği miktarda o, indirir, rahimlerde olanın kız mı erkek mi olduğunu da o bilir, hiç kimse yarın neyi kazanacağını bilemez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez, fakat o bilir, şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir ve her şeyden haberdardır, Lokman, 31.sur 34, Hazreti Peygamber, senin gibi gaybı bildiğini iddia etmemiştir, sen hangi saatte yola çıkıldığında muvaffak olunacak, bildiğini iddia ediyorsun değil mi? Misafir bin Avef'da evet dedi, bunun üzerine Hazreti Ali sözlerini söyle sürdürdü, bu sözünü kim tasdik eder? Çünkü sen bela ve musibetleri Allah'ın def ettiğine inanmıyorsun, bunu saatlere bağlıyorsun, kim de bu konuda sana inanırsa o Allah'a değil sana güvenmiş olur, sen yola çıkan kimselerin her türlü kötülükten kurtulacağı saati bildiğini söylüyorsun ki ben bu sözüne inanan kimselerin Allah'a şirk koşmuş sayılmayacağından emin değilim, Rabbim kötülük ve şer ancak senin takdirinde olduğu gibi hayır da ancak sendendir, senden başka ilah yoktur, ey müneccim, biz seni yalanlıyoruz, bunun için de sana muhalefet ederek bu saatte yola çıkıyoruz, sonra da insanlara dönerek şunları söyledi, ey insanlar, şu müneccimin sözlerine asla inanmayınız ve yıldız ilminden de ancak karada, denizde ve karanlıklarda yolunuzu bulabileceğiniz kadarını öğreniniz, müneccim kafir gibidir ve kafir de ancak ateştedir, ey müneccim, Allah'a yemin ederim ki bundan böyle yıldızlara bakarak bir şeyler söylediğini duyacak olursam seni yaşadığım sürece hapseder ve İslam'a hilafet makamında kaldığım sürece de her türlü rızıktan mahrum bırakırım, Hz. Ali bu sözlerinden sonra tam müneccimin yola çıkmasını tavsiye ermediği saatte yola çıktı, Nahrevan'a vardığında düşmanlarını öldürdü ve zafer kazandı, bunun üzerine şunları söyledi, eğer müneccimin söylediği saatte yola çıkıp da muzaffer olmuş olsaydık insanlar, müneccimin tavsiye ettiği saatte yola çıktıkları için muzaffer oldular diyeceklerdi, biliniz ki Hz. Peygamber'in müneccimi yoktu ve ondan sonra bizlerin de müneccimleri olamaz, buna rağmen Allah Teala bize kisranı, ve Kayseri'nin ülkelerinin fethini nasip eylemiştir, ey insanlar, Allah'a tevekkül ediniz ve yalnızca ona güveniniz, çünkü bu size kafi gelir.